Merhabalar, bu haftada bir Yeşil Dalga programında sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Ben Elif Sezgin Alverin. Ee, bu hafta yine sizlerle önce haftanın iyi ve kötü haberlerini paylaşacağız. Arkasından da e, çok ilginç bir e, dönüşümden bahsedeceğiz. Aslında bu haftanın konusu bir iyi haber... E, Senoz Vadisi bizim HES projeleriyle bildiğimiz ve taş ocaklarının taş ocakları mücadelesiyle bildiğimiz Senoz Vadisi'nde bir organik tarıma dönüş başladı. ve bir, bir ekolojik vade olmayı hedefliyorlar. E, onu konuşacağız. Tema Vakfı Çayeli Temsilcisi Ahmet Ali Kork'a bağlanacağız. Zaten bütün bu organik tarıma dönüşüm hareketi kendisinin öncülüğünde yürütülen çalışmalarla başladı. Ama e, telefonla ona bağlanmadan önce bir bu haftanın iyi ve kötü haberlerini konuşalım istiyoruz. Peki ben iyi, iyi bir haber paylaşayım bugün pozitif bir gün hep iyi haberlerle gidelim istiyorum aslında. İyi haberimiz hayvan deneyleriyle ilgili. Hayvan deneyleri merkezi etik kurulu bugüne kadar ülke genelinde hayvan deneyleri yapan 95 kurum ve kuruluşun hayvan deneyleri yerel etik kurulu yönergesini onayladı. Artık hayvan deneyleri yapanlar mümkün olduğunca deneye alternatif yollara başvurmak durumunda. Deney tekrarında bulunamayacaklar. Hayvanlara eziyet etmeyecek. Yaşama saygı esasını öncelikli sorumluluk olarak belirleyecekler. Bu kurula Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan bir temsilci başkanlık ediyor. İçinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte Sağlık Bakanlığı, Veteriner Fakülteleri, Tıp Fakülteleri, Türk Tabipler Birliği, Türk Veteriner Hekimler Birliği temsilcileri yer alıyor. Ve çalışma kapsamında herkes bu konuda bir deney yapacaksa öncesinde bu etik kurallara uygun bir taahhütname imzalıyor. Bu önemli bir gelişme bizce. Evet, bir ikinci güzel haberi daha paylaşalım. Zaten son birkaç gündür medyada da Sıkça görüyoruz bu haberi. E, Tunceli'de 22 vatandaşın şikayeti üzerine açılan davada Muzur Vadisi'nde yapılması planlanan Bozkaya HES projesi iptal edildi. E, karar tabii ki hem çevre mücadeleleri açısından hem de Tunceli'de yaşayan e, yurttaşlar tarafından büyük sevinçle karşılandı. E, bu bölgenin ekolojik dengesini ciddi oranda bozacaktı Bozkaya HES projesi. Ve çet kararı alınmadan proje hazırlanmıştı. Dolayısıyla projenin iptali için bir dava açılmıştı. Bu dava sonuçlandı. Ankara 8. İdare Mahkemesi davanın sonucunda projenin iptaline karar verdi. Bunun diğer davalara da emsal teşkil etme ihtimali var. Dolayısıyla HES mücadeleleri için çok önemli bir adım diyebiliriz. Evet bir kötü haberle devam ediyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız... E, ikinci nükleer santralin e, firma seçimde son aşamaya gelindi diye bir açıklama yapmış ve Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santralin yapımı için e, firma seçtiklerini söylemiş ki biz daha birincisiyle ciddi e, mücadele ederken üstüne e, ikincisi, üçüncüsü kaç tane gelecek bilemiyorum nükleer santral e, ısrarında devam ediyor ki bu açıklamasında bakanın şöyle bir cümle var benim dikkatimi çeken diyor ki bakan model şu finansmanınızı bulacaksınız yapacaksınız işleteceksiniz riskleri üstünüze alacaksınız yani bu riskler e, nasıl riski firma üzerine alacak ya da hani şöyle oluyor nükleer santral patlayınca sadece riski üzerine alanlar etkileniyor. Biz, biz, yani, öyle biz anlıyoruz. hiç etkilenmiyoruz <gülüyor> böyle bir piyasa modeliyle buluşacaksınız diye de özetlemiş ve genel yapımızda bu demiş e, yani hakikaten görüşlerini güzel bir şekilde özetlemiş. Ee, bir başka habere geçelim aslında hazır organik dönüşümü konuşacakken Senoz Vadisi'nde bu da e, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve genetiği değiştirilmiş e, maddelerin tarımda kullanılmasıyla ilgili e, önemli bir haber. Avrupa Komisyonu Avrupa'da hali hazırda yetiştirmesine izin verilen iki genetiği değiştirilmiş e, tarım ürününe. ...eklenecek olan 7 maddenin onaylamayı düşünmediklerini ve bunu geçirmeyeceklerini açıkladılar. Dolayısıyla bu önemli bir nokta. Yavaş yavaş dünyadaki bu genetiği değiştirmiş organizmalara karşı olan hareketin... ...büyüdüğünü ve bunun etkilerinin gittikçe artık karar vericileri etkilemeye başladığını gösteriyor. Ama bir başka araştırma var. Buna da değinmeden edemeyeceğiz. Avrupa Çevre Ajansı'nın yaptığı bir araştırması... Bir araştırma ee, yine Avrupa Birliği'nden bahsetmişken oraya tekrar geri döneceğiz. Avrupa eğer yaşadıklarından öğrenseydi şu an on binlerce insan hala hayatta olurdu diye bir araştırma. Çok e, büyük önem taşıyor. Şöyle örnekler vermiş. Örneğin e, Fukushima felaketinden sonra benzer küçük teknik hatalar e, şeyde Avrupa'daki nükleer santrallerde olmaya devam etti. Eğer Fukushima felaketinden öğrenmiş olsaydık şu an tüm Avrupa'da yavaş yavaş... Ee, ...nükleersizleşme hareketinin çok daha e, yaygın olması gerekirdi. Ee, bir başka örnekte yine e, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve gıdalarla ilgili verilmiş. Orada da e, eğer hani, bunlardan öğrenmiş ol... ...yani genetiği değiştirilmiş organizmaların tüketici üzerindeki etkilerinin... ...gerçekten hani ne kadar kötü olduğunu öğrenmiş olsaydık... ...şimdiye kadar çoktan organik tarıma geçmiş olurduk. Ve etkileri bu şekilde olmazdı. Dolayısıyla hani kanser oranları bu kadar yüksek olmazdı ve çok hızlı bir ve daha sağlıklı yaşayan bir nüfus olurduk diye konuşmuşlar. Dolayısıyla bunların hepsi bizi aslında bugünkü konumuza doğru yönlendirdi. Şimdi kısaca ondan bahsedip sonra Ahmet Bey'in istediği şarkıyı çalıp kendisine bağlanalım... Senoz Vadisi'ni dinleyicilerimiz de biz de aslında daha ziyade bölgedeki taş ocakları ve vadiye Esnale. yapılması planlanan 14 tane HES projesiyle ve bölgedeki halkın HES mücadelesiyle tanıyorduk. Ama şu an bambaşka bir noktaya gelindi. Vadideki 12 köyden 1728 çay üreticisi organik tarıma geçti. Şimdi birazdan Ahmet Bey de hani bu dönüşüm nasıl başladı, nasıl yaygınlaştı ve bundan sonraki projeleri neler diye konuşacağız. Ama kendisine bağlanmadan önce bir kendisinin istediği bir rahmetle anarak Kazım Koyuncu'yu. Kazım Koyuncu'dan Deniz'de Karaltı Var şarkısını dinleyelim. <gülüyor> Allah Karardı kana deniz taşdı bu yana taştı. Karardı kana deniz taşdı bu yana taştı. Haber ver bunun um, yarüme gözlerim dol taştı. Haber ver bunun um, yarüme gözlerim dol bit Denilen olur Yemin ile olur Sevda denilen olur Güzeler çok var ama Değil birini Olur Güzeler çok var ama merhabalar Kazım Koyuncudan denizde karaltı varı dinledik. Yeşil Dalga programımıza devam ediyoruz. Şimdi telefon attığımızda Tema Vakfı Çayeli temsilcisi Ahmet Ali Kork var. Ahmet Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ediyorum yoksa nasıl ee, İngiliz teşekkür ederiz biz de sizi duyduk daha iyi olduk şimdi sizin orada başlattığın yani sizin öncülünüzle başlayan ve özellikle de Senoz vadisinde köylerin desteğiyle büyüyen bu organik tarımdan bahsedeceğiz ama biz Senoz vadisini şimdiye kadar hep Karadeniz'in başına gelen talihsizliklerle biliyorduk sahil yolu için açılan taş ocaklarıyla hes projeleriyle işte Senoz vadisinde kazanılan mahkeme kararlarıyla on ayrı dava kazanılmıştı. Ee, ...o bölgede evet. yapılması planlanan hes ve e, Taş Ocağı projelerine evet. karşı... ...bu dönüşüm nasıl başladı sizden bu hikayeyi bir dinleyerek başlayalım istiyoruz. Ee, şimdi öncelikle... E, ...Senoz'dan selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum e, dinleyicilerimize, sizlere. E, şimdi Jokşen Hanım, Senoz Vadisi'nde... E, 1998 yılında Sayın e, yapımı için e, başlatılan çalışmayla e, taş ocağı işletmeciliği asıldı. O yıllarda e, bölge insanı devletin yaptığı bir çalışmanın sonuçta e, yönetmenliklere yasalara bu yapılacağını varsayarak tüm Karadenizm'e ihtiyacı olan bir çalışmada e, kullanılacak bir e, malzemeyle ilgili pek ses çıkarmadı. Ta e, bu uygulamaların e, Gölcü e, insanları rahatsız edecek, doğa çevre koruma e, anlayışını gözetmeyen bir anlayışla eritildiğini görünceye kadar e, tek ses çıkartmadı. 2002 yıldan itibaren e, işte buna müdahil olmaya başlandı. E, muhtarlar e, yapılan uygulamaların yanlış olduğunu anlatmaya çalıştı. Başbakanlığa, bakanlıklara, e, orta güncelerle bu durumun yetilmeye çalıştı ama bunlar Bu e, Şeyler, bu tarzda çalışmalar verici, bölge insanın rahatsızlığı devam ederken 2006 yılında bu kez vadide HES projeleri gündeme geldi. Bu HES projeleri vadi, yani şöyle söyleyeyim, vadi sadece elektrik üretim aranı gibi düşünerek vadi 45-50 kilometrelik olan vadideki sular ta kaynağından son nokta, kullanılabilecek son noktaya kadar HES projelerine tavsiye edildi ki 14 tane HES projesi öngörülmüştü. Ve e, ilk uygulama da e, Senoz'da başladı 2007 yılında. E, tabii bu o yıllarda e, 50 MW olan e, chat e, sınırı altında projeler tavsiye edildi. Bakın e, bir e, projeden bahsedeyim size. Ee, bu proje ilk başta 43 Mb olarak çek gerekmez onayla iş başı yapıldı. Dolayısıyla çek gerekmediği için bölge insanı e, bu süreçten haberdar olmadı. E, haberdar olmadan firmalar geldiği iş başı yaptılar. Ne zaman ki doğada atıyor, başlandı müdahale edilmeye başlandı. İşte, e, İstanbul'da olan e, Senoz'dan kurduğu bir derneğimiz vardı. Senoz derneği. Hı hı. O derneğin e, de, araziliğiyle oradaki 5-10 tane arkadaşımızın tabi bütün bu süreçlerde maddi imkan da e, gerekiyordu. İstanbul'da esnaflık işte yani biz doktor arkadaşlarımızın e, katkılarıyla ki benim bildiğim kadarıyla yüzde yüz bin lira para azlandı bu süreçte ki bu işte beş tane arkadaşın dünyalı insanın e, e, sağlanmış oldu. E, bu mahkeme süreci başlatıldı. E, mahkeme e, yürütmeyi duruma yürütme karar verdi Bu proje için yürütmeyi duruma yürütme karar verdi. Firma e, bu kez şey 20 megavatlık ilave güç arttırımına giderek yeniden çekerek mezunlarıyla e, aynı kapsamda çalışmaya devam etti. Yani e, hı hı. Ya, çok uzun geçmez. Bu her sürecini ben anlatmaya kalksam burada e, sanırım bir saat e, daha ancak anlatırım. E, sonuçta şunu e, söyleyeyim. Bölge insanı e, mahkemelerden sonuç alamamaya başladı. Yani mahkeme, yüzünü dere mahkemesi... Çok kapsamlı e, çevre bilimini gözeten, e, çok kapsamlı işte bölgede e, tek tek res projelerinin veyahut da diğer projelerin çet sürecine tabi tutulmasının yanlış bir yaklaşım olduğunu, bunların bütüncül bir projeyi şey, anlayışla yapılması gerektiğini ifade eden kararlar almış olmasına rağmen hatta bu kararlar, bu kararlar Danıştay'ın e, onayladığı kararlara da geçmiş olmasına rağmen idare maalesef yine de tek tek e, bu projelere... E, izinet çek gerekmez. Daha sonra çek olumlu onayları hep e, olumlu verdi. Ne Ve, eee vadide iki tane genç kişinin e, yürütmüş olduğu bir projeye devam etti. Yani bu aslında bir çok HES HES mücadelesi. bunun yanında bunun yanında, evet. e, bunun yanında e, diğer e, es projesi başka diğer es ilgili mahkeme süreçlerini başlattık. E, e, bunlara kazma da vurulmadı yani bak şunu da söyleyeyim. Bölge insanın iş başı yapan bir firmanın e, şeyini, e, iş makinelerini yani bölceden çıkardığı. Bunlar Türkiye kamuoyuna pek de yansımadı. Sen az şu, bu mücadele biraz da çok sessizce yürütüldü ama e, kararlı bir şekilde yürütüldü. E, şey. e, şimdi HES konusunda e, çok ciddi bir mücadele var. E, gerçekten hani bu konuda bilinçlenen bir halk var. Gerçekten örnek e, teşkil eden e, Hı -hı. çalışmalarınız var. E, bu mücadele devam ederken ayrı bir bilinç daha oluştuğunu görüyoruz sizin önderliğinizde ve bu bütün tarımsal üretimleri organikleştirecek bir programa e, nasıl ulaştınız, nasıl böyle bir birlik oluşturdunuz? O kadar zor bir şey başarmışsınız ki biz e, gerçekten bir haftadır bunu aramızda konuşuyoruz ve sizden dinlemek istiyoruz gerçekten. Bize biraz bu organik tarıma e, geçişi anlatır mısınız? Şöyle ifade edeyim yani. E... Bölce insanlığın e, yaşam alanına ki e, şunu da ifade etmem gerekiyor. Bakın e, bölce insanlığın çevre duyarlılığı e, kendine hoşan bir duyarlılık değil olarak bölce insanlığın çevre duyarlılığı var. Evet. E, ben e, daha çocukken e, e, dedemin e, işte suları çivletmemiz gerektiğini söylediğini bilirim. Köyde daha lise talebesi iken e, köy muhtarımızın e, köy kahvesinde Dere'den akan suyun bu vadiye klimatik etki yaptığını ifade ettiğini bilirim. Ee, ki o yıllarda daha da Türkiye'de e, bu konuda hiç konuşulmuyordu. ama bölgede böyle bir duyarlılık vardı. Dolayısıyla e, Yunus'un bu e, doğayı tahrip eden şey, ta çalışmalarda e, vatandaş e, tepkiyetler için bir taraftan da çıkış yolu arıyordu. Sonuçta e, vadisini koruma derdine düşmüştü. Niteçin e, e, şeyi de ifade edeyim iki e, 8 yılında e, vadideki 12 çoy muhtarı e, ortaktaşı imzaladığı bir dilekçeyle Trabzon Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na başvurarak vadide e, bir takım sıkıntılar olabileceğini bildiği halde vadinin sitaların ilerlemesini talep etmişti. Bu 5'te işte Türkiye'de ilk e, şeydi e, çalışmaydı. E, kurul e, verdiği kararda... E, Vadide yürütülen çalışmaları ve taş ocakları vadinin sit olma özelliğini kaybettirmiştir anlayışıyla e, bu talebimizi reddetmiştir. Hatta e, basınlara çıktı hatırlarsanız İzleyi Tempülü'nüz Özel arkadaşımın evet. önerisiyle biz vadide bu durumlu protesto eden bir, e, sembolik bir eylem de yapmıştık. Bu e, talibat alanlarına e, fidan dikme, e, ağaç fidanı dikme çalışması yürütmüştük. Yani bu duyarlılıklar önce insanın bu duyarlılığı idare tarafından görülmediğini e, gözetilmediğini e, hissetmeye başladığımız zaman da bu, bir taraftan da bölce insanın tabii vadide e, insanı yaşam alanına kısınmaya çalışıyor ama bir taraftan e, tarım alanları kısıtlı geçim derdi var. Hı hı, Sonuçta bir yandan, tek, e, tek evet. geçim kaynağı da çay e, evet. ama e, çayda geçimi sağlayacak düzeyde değil. Ee, ne yapabiliriz yani bölge insanı e, bir taraftan bize de şunu da söylüyordu. Ya bunlara karşı çıkıyoruz ama bir taraftan firmalar geliyor tabi burada asgari ücretleri de olsa bölgede 20-30 kişi çalıştırıyor. Bir takım insanlar da tabi e, geçim dediyle bunlara e, e, ses çıkarmamak gerektiğini düşünüyordu. Biz de e, bölgedeki bu insanın haksesiyetini de yönetecek ama bölge insanı e, geçimi de temizlecek. bir çalışma yapmamız gerektiğini düşündük. Bu ne olabilir diye düşündük. Sonuçta organik ürünlerin değerinin daha fazla olduğunu biliyorduk. Bu tarzda bir çalışma yapabilir miyiz diye düşünürken Çaykur Genel Müdürlüğü'nün, ki ben de Çaykur'da o yıllarda çalışmıyordum şu an emekliyim. Çaykur Genel Müdürlüğü'nde organik çaya geçmeyle ilgili çalışması vardı. Ben bölge insanıyla aşağı yukarı bir yıl boyunca e, organik çaya geçmemiz gerektiğini bunun ne ol olacağını cekillerini anlat anlatarak e, muht özellikle muhtarlarımıza tabii teşekkür ediyorum onun için çoğu muhtarı bu konuda e, güçlü bir radeye ortaya koyuldu. Ve, e, Sadece şimdi, çayla kalmayacaksınız anladığım kadarıyla Ahmet Bey değil mi? Bunun devamında başka evet, yani şöyle söyleyeyim. E, biz zaten bölge e, çay e, üretiminden dolayı çimlesel bir beden Kullanılmasından dolayı organiklikle ilgili e, sıkıntısı vardı. Kimyasal dünyada vazgeçtiğimiz anda zaten bölge toplu e, kendi dünya organik. Sonuçta başka Hı. bir çiriletçi yok bölgede. Doğal bir ortam, işte Doğu Karadeniz coğrafyası, her şeyde doğal bir ortam. E, burada diğer ürekli ürünler ki başında bal geliyordu. Evet şimdi aslında, bildiğimiz kadarıyla al, çaydan sonra sırada bal var zaten ona doğru ilerliyorsunuz. Evet, evet bal var derken, bal ile ilgili çalışmayı başlattık zaten ee, bununla ilgili. Bununla tabii kolay olmuyor insanlarla tek tek e, konuşmak gerekiyor. E, ne olduğunu anlatmak gerekiyor bakın şimdi söyleyeyim ben e, aşağı yukarı 5-6 ay boyunca sürekli. E, belirleri harcılık yapan insanlara organik e, bala geçmemiz gerektiği anlattık. anlattık. Zor açı otuz işini ettim et, et, e, ederek e, bu işe başladık. Sertifikasyon kuruluşuyla anlaştık. E, daha sonra başladığımız zaman da sağ olsun e, tarım, bize tarım imdurumuz <gülüyor> e, bize çok kısa sürede bir proje hazırladı, destek projesi. Bunu gören e, insanlarımız şu anda e, hatta iki gün önce tarım imdur arkadaşıma şey söyledim. Ee, bizi otuz yani şiş değil artık elli altmış şiş ile değerlendirmeyelim çünkü e, diğer aracızlar hepside buna geçmeye karar verdiler e, büyük ihtimalle e, çok, çok... mat <gülüyor> birin, birin. Yani, birin. büyük ihtimalle mart nisan aylarında böylece ki bütün aracızlar e, yani yüzde organik e, aracızlara başlamış olacağız. Ya yani bu çok önemli aslında. Yani söylediğinize bakınca tarihlere Mart pardon 2011 Kasımında başlıyor çay konusundaki çalışmalarınız ve şu an 12 köyden 1728 çay üreticisi organik tarıma başladı. Yani Diyorsunuz bal konusunda gibi... başladık ve 3 yani... ay içinde hani bütün aracıları organik bal bala geçirebiliriz gibi. Ya yani o bölgede ciddi olarak hani bunun yerel, yani köylüler tarafından da sahiplenildiğini görüyoruz bu hareketin. Aynen öyle Dokşen ee, Hanım. Yani e, biz sadece balda ile kalmayacağız. Yani ya, hedefimiz, hiç, e, muhtarlarımızla yani bunlar tabii sürekli insanlığıyla oturup konuşarak, özellikle muhtarlarımızla konuşarak ederek e, işte beceriyetçi olan e, insanlarımızla konuşup edilerek sağlanıyor tabii ki. E, dediğim gibi yani akabinde bal Balın kabında diğer ürünlerin organik sertifikasyona tabi olacak şekilde bir çalışmayı biz de düşünüyoruz. Yani ben mesela söyleyeyim çok yakın zamanda bir karalahana düşüneceğim ilginç olsun diye. Diğer tüm ürünlerin organik olduğu ve sonuçta bu vadinin ekolojik organik bir vadi olduğunu tespitleyecek topyekun bütün ürünleriyle bir çalışmayı hedefledik ki bunu da ee, mutlaka sağlayacağız. Ya. Bu konuda e, bir televizyonumuz de yok. Şu anki şeyimiz bu. Burada bir şey de sormak istiyorum e, Ahmet Bey. E, anladığım kadarıyla bölge halkı bu konuyu sahiplendiği gibi yerel yönetimlerin de e, size desteği var ki bu kadar hızlı ve e, birleştirici bir şey olmuş. Valilik, Tarım, İl Müdürlüğü evet, gibi evet. E, çeşitli tabii, eğitimler var. Tabii tabii. Var. Yani şunu, şunu söyleyeyim. He, Çaykur e, Organik çaya geçtiğimiz zaman da çay kuru bize önemli bir destek sağlamaktadır. İşte dekar başına ilave bir ücret edemektedir. Diğer taraftan organik arıcılığa geçtiğimizde de bize gibi sahibimiz bir arkadaşımızın bize çok kısa sürede böyle berçiler duyduğu anda biz bunu zaten başlatmıştık. Arkadaşımızın bunu duyduğu anda bir ay içerisinde bize 30 tane diye yürümüşen kovan kışlatma tezgahları şeklinde bir destek sağladı. Şu bu desteğe devam edilen ne biliyoruz tabii yani bu iyi bir gelişme. Ee, önce insanın e, dolayısıyla yaptığı çalışmaya e, daha fazla dört elle savunmaya başladı. Evet bu, bunlar yani çok önemli gelişmeler hem bölgedeki dönüşüm hem e, halkın dönüşüme olan talebi bir yandan da bunun hani yerel yönetimlerden destek görmesi gerçekten hani e, daha fazla yerde görmek istediğimiz şeyler e, bizim e, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz Ahmet Bey son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Vallahi ben e, şunu söyleyeyim, yani, e, bence insan e, yanlış uygulamalara karşı çıkarken doğru uygulamalara destek veriyor. Ve şunu da sevinerek e, görüyoruz ki, bu doğru uygulamalar kamu idaresi, kamu yönetimi de destek veriyor. Bu e, da bize sonuçta şunu getirecek, e, e, bu vadinin ekolojik vadi olarak kritesini çalışmayı tamamlayıp, bu vadiyi aynı zamanda ekoturizmi artıracak projelerin gelişeceğine de inanıyoruz. Ee, sonuçta tek başına e, organik ürünlerle vadi halkı vadide tutulması zordu. Sürekli geç ve bölge. Ama e, çok uygun olan bu vadinin ekotürizme de atılmasıyla burada e, yöre insanlığın e, çok daha ekonomik bakımdan e, denileşeceğini düşünüyoruz. E, e, yani sonuçta senoz Vadisi'nin bir biz bu vadi ekolojik vadisi tabirasını e, bitmiş olacağız. da çok kısa sürede e, yapacağımıza inanıyorum. Valla elinize sağlık diyebiliyoruz. Yani çabanıza sağlık. Ee, size evet, hem kolaylıklar ediyoruz. diliyoruz hem de ee, teşekkür, ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz bu bütün çabalarınız için. Umarız bu da gittikçe yayılır. Ee, daha farklı bölgelere ve diğer vadilere de daha fazla sizin dediğiniz gibi ekolojik vadi görebiliriz Türkiye'nin her tarafında. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Öyle umuyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Peki. Evet bir yayınımızın daha sonuna geldik Yeşil Dalga'da hafıra bir başka konuyla ve umarız bir konukla yeniden birlikte olmayı diliyoruz hoşça Hoşçakalın hoşça kalın. Yeşil Dalga Çevre mücadeleleri üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü